Modern-Postmodern, Ekletik Modernizm, Postmodernizm, ikinci Modernlik, Direkt Doltaş Bir genelleme yapacak olursak, Batı düşüncesi klasik çağlardan günümüze gerçek kavramına üç biçimde yaklaşmıştır. 1. Tanrı'nın merkez olduğu ve gerçeğin tanrısal buyruklar yoluyla tanımlandığı düşünce biçimi. Batı toplumlarının kuruluşundan yani klasik Yunan ve Roma döneminden Orta Çağ'ın sonuna kadar geçerliğini sürdüren tek ve gerçeğin Tanrı ve ona dayalı düzen olduğunu savunan düşünce biçimidir. Bu dönemlerde sanat, bilim ve ahlak birbirinden farklı konular olarak değil, bir bütün olarak ele alınır. Tanrıyı merkez alanlara göre insanlar da Tanrı'nın yarattığı, değişmez ve benzer niteliklere sahip tiplerdir. Bu düşünce biçiminde insanları birbirinden farklı, özgün ve özgür kişiler olarak görmek söz konusu değildir. Onlar, Tanrı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönettiği toplumların bireyleridir. 2. İnsanın merkez alındığı ve gerçeğin insana dayalı olarak tanımlandığı düşünce biçimi Rönesans ve hümanizmin başından modernizmin sonuna kadar geçerli olan, tek gerçeğin insanoğlu ve onun aklı, kavrayışı, duyguları olduğunu öne süren ve evrendeki her şeyin insanın beyin, duygu ve inançlarında anlam kazandığını savunan düşünce biçimidir. Bu düşünceye göre insan Tanrı gibi yaratıcı, özgün ve özgürdür. Toplumun bireyi olmakla birlikte kendi kararlarını kendi verir. Bunu yaparken aklını, bilgisini ve özgür iradesini kullanır. 3. Merkezsiz Düşünce Biçimi Gerçeği ne Tanrı ne de insanoğluna dayanarak tanımlayan düşünce biçimidir. Bu düşünce biçimine göre eğer bir gerçek varsa kişiden kişiye, durumdan duruma, ve tabi toplumdan topluma değişir. Bir başka deyişle bu düşünceye göre kesin, evrensel ve tanımlanabilir bir gerçek yoktur. Dolayısıyla merkez, kaynak, temel ve evrensellik gibi kavramlar ve onlara dayalı ideoloji, kuram, yaklaşım, konu ve kurumlar kökten sorgulanır. Postmodernist diye adlandırılan bu düşünce biçimi 1960'ların sonlarında özellikle Fransa'da yaygınlaşmaya başlar. 1970'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek ağırlık kazanan bu düşüncenin ya da yaklaşımın özellikleri, onun insan merkezli ve modernist diyebileceğimiz bir görüşün uzantısı olup olmadığı, Batı'nın düşün, sanat ve toplum yapısına ne getirdiği ve bunlardan ne götürdüğü konuları Batı'da halen çok tartışılmaktadır. Yalçın Sadak Aydınlanma projesi en genel anlamıyla insanlar arasındaki din, kültür, ırk ve benzeri kaynaklı farklılıkların değil benzerliklerin peşindedir ve dünyanın bir bütün olarak ve kuşkusuz ussal temeller üzerinde yeniden yapılandırılmasını öngörür. Modernist evrensel stil yine genel anlamda bu öngörünün estetik planda araştırılmasının ürünüdür. İnsanlık tarihi boyunca sanatsal aktiviteyi dinsel, kültürel sınırlar içinde Uzlaşmaz farklılıklar olarak karakterize eden nitelikler modernizmle ortadan kalkar. Sanatsal dilin geleneksel sınırlar içindeki anlaşmalı niteliği modernizmle yerini merkezsiz bir özelliğe bırakır. Modernist stil hiçbir geleneğin içinden konuşmaz, hiçbir belleğe mal olmaya yanaşmaz. Hiçbir geleneğe sahip çıkmak bütün geleneklere el koymaktır. Modernizm de bunu yapar. Tarihi topyekün kazanmak için tarihin dışına çıkar ama bu tarih dışılık köktenci bir kopuşun olduğu kadar köktenci bir bağlanışın da ifadesidir. En derin anlamda bir içselleştirme ve dışsallaştırmadır. Bunun nasıl gerçekleştiğine bakarken çok bilinen bir deyime, organik deyimine başvuracağım. Tarih dışı bir göz olarak tarihe yönelen modernist sanatçının önünde artık tek bir gelenek yok, gelenekler var. Ve o bu geleneklerden kendini hiçbir kısıtlama altına sokmadan biçimler aktarır. Ancak aktardığı bu biçimleri çoğunlukla tanınmayacak bir sınıra kadar dönüştürür. Öğelerin toplamına indirgenemeyecek o şeye, bütüne katılıncaya kadar başkalaştırır. Böylece bir zamanlar başka bir bütünün taşıyıcısı olan öğeler, yeni bir bütünün taşıyıcılarına dönüşürken hem geldikleri geleneklere içten bağlanır hem de onları karşılarına alırlar. Bu dönüştürmede izler ne kadar örtükse kazanımın sınırları da o kadar geniştir. Modern bir yapıt da geçmiş, şimdinin belleği olarak yeniden kazanılan şeydir. Dolayısıyla geçmişin örtülmesi söz konusu değil, burada organik bir biçimde dönüştürülmesi söz konusudur. Böyle bir yapılanmanın ürettiği söylemin ne türden olursa olsun yayılmacı amaçlar için kullanılır olmayacağı açıktır. Çünkü her şeyden önce Yayılmacı amacın yaydığı şeyi başka deyişle merkez aldığı geleneği köktenci biçimde olumsuzlamaktadır. Avrupa merkeziyetçiliğiyle sınırlanamayacak anlamıysa kendi tarihsel anının üretim ilişkilerine örtük ya da açık bu ilişkilerin yükümlendiği ideolojik açımıyla karşılık gelmesidir. Postmodernizmin başat ifade biçimi olan eklektizmde ise durum çok farklıdır. Eklektik bir bütün tam da öğelerinin toplamından ibarettir. Bütünü oluşturan öğeler birbirlerine eklemlenmiş değil, eklenmiştir. Öğeler arasında yan yanalık ilişkisidir belirleyici olan ve her öğe bir başın alığını korur. Bulunduğu yere ait olmamazlık durumundadır ve bizi sürekli olarak asıl dizgesine geri götürür. Yanına katıldığı öğelerle bir anlam üretemez. Bir başın alığı içinde ise aslının benzeşimidir. Ne ki bu anımsatış hiçbir dizgeye dayanmadığından, Geçmiş cansız imgelerin rastgele toplandığı bir depodur yalnızca. Ama giderek toplamının yoğunluğu arttıkça benzeşim kendi belleğini kurar ve böylece sahici geçmiş silinir, anımsanan olarak bile ortada kalmaz. Modernist bir yapıtta alıntılar düzlem değiştirir. Postmodernist bir yapıtta ise düzlem kaydırma söz konusudur. Birinci durumda alıntılanan şey bir tarihsel düzlemden Diğer bir tarihsel düzleme geçerken aldığı konumuyla yeni bir tarihsel değer yüklenir. İkinci durumda alıntılanansa tarihselliğinden arınarak doğal bir konuma çekilir. Yeni bir içerik yüklenmez. Eklektik bir bütünde öğeler tam da bu doğal konumlarından ötürü hiçbir çatışma üretmezler aralarında. Keyfi biçimde kazandıkları yerlerini her an terk etmeye hazırdırlar. Tam bir kayıtsızlık içinde değiş tokuşa girebilirler. Farklılıklar böylece silinir, eski yeni, seçkin, sıradan, her şey aynı değer düzemine çekilerek eşitlenir. Eşitlenmez aslında, her türlü farklılık tam bir tarafsızlıkla onaylanırken, tam da bu biçimde bütün farklılıklar yok sayılır, mutlaklaştırılır. Yalnız geçmiş değil, yalnız yaşanan anın gerçeği değil, gelecek de bu noktada yitirilir asıl, daha doğrusu kamufle edilir. Jean-François Lothart Güç partinin değil de sermayenin olduğunda transavangardist ya da postmodern çözüm, antimodern çözümden daha iyi uyarlanmış olduğu ispat etmektedir. Eklektizm, çağdaş genel kültürün sıfır derecesidir. Regi dinlenilir, bir western seyredilir, yemek için McDonald's ve yerel mutfaklar tercih edilir. Tokyo'da Paris parfümü sürülür ve Hong Kong'da retro elbiseler giyilir. Bilgi TV oyunlarının konusudur. Eklektik çalışmalar için kitle bulmak kolaydır. Bir kiç olmakla sanat patronların zevkinde hüküm süren karmaşaya pezevenklik etmektedir. Sanatçılar galeri sahipleri, eleştirmenler ve kitle her şeyin idare ettiği bir yaklaşımda birlikte savrulmaktadırlar. Ve dönem bir durgunlaşma dönemidir. Her şey idare ederim, realizmi, gerçekte paranın realizmidir. Estetik ölçütlerin yokluğunda sanat çalışmalarının değerini, Sağladıkları kâra göre belirlemek yararlı ve mümkün kalmaktadır. Bu türden realizm, sermayenin bütün ihtiyaçları uzlaştırması gibi, var olan eğilim ve ihtiyaçların satın alıcı bir güce sahip olmasını sağlayarak bütün eğilimleri uzlaştırmaktadır. Zevk içinse herhangi biri kendisini kurgular ya da kendisiyle eğlenirse nazik olmaya ihtiyaç yoktur. Eklektisizm Seçmecilik olarak da bilinir. Felsefede ve ilahiyatta farklı düşünce sistemlerinden seçilen öğretilerin ayrı bir sistem içerisinde birleştirilmesi. Öğretilerin alındığı sistemlerin bütününü benimsemediği gibi aralarındaki çelişkileri çözümleme amacında gütmez. Dolayısıyla düşünce sistemlerini birleştirme ya da uzlaştırma yöntemi olan sinkretizmden farklıdır. Soyut düşünce düzeyinde her sistemin öğretileriyle ayrılmaz bütün oluşturduğu kabul edilirse eklektisizm, Farklı sistemlerden keyfi olarak seçilen öğretilerin bir araya getirilmesinden doğacak tutarsızlıklar yüzünden eleştirilebilir. Ama uygulamada eklektik bakış açısı birçok bakımdan yararlı olabilir. Bir devlet adamı kadar bir felsefeci de ilkesel olarak değil, karşıt tarafların öne sürdüğü görüşlerin gerçek değerlerini gördüğü için eklektik olabilir. Bu tür bir eğilim sistemler yeniliklerini yitirdiğinde, ya da tarihsel koşulların ve bilginin değişmesiyle sistemlerin yetersizlikleri ortaya çıktığında görülür. Seçmecilik Değişik türlerdeki düşüncelerin keyfe göre seçilmiş öylerini mekanik olarak birleştirme yöntemi ve bu yöntemle kurulmuş öğretiler. Seçmecilik, bağdaştırmacılıkla karıştırılmamalıdır. Seçmecilik, değişik ve çoğu kez birbirinin tam karşıtı olan felsefe dizgelerinin, görüş açılarının, Kuramsal öncülerin ve benzeri bağdaşmaz yanlarını görmezden gelerek bağdaşabilir yanlarını düzenli bir bütün oluşturmadan bir araya getirme tutumu. Bağdaşık Parantez içinde Türkçe mantık Bağdaşmış olan Birbirleriyle uyuşan ve geçinebilecek durumda olanlardan her birini dile getiren bağdaşık terimi kimi yazarlarca bir türden deyimiyle anlamdaş olarak da kullanılmaktadır. Bağdaşma, parantez içinde Osmanlıca tertip, tanzim, intizam, Fransızca, İngilizce coordination, düzenleşme, yokluğu ya da değişmesi ötekinin de yokluğunu ya da değişmesini gerektirecek kadar birbirine bağlı olan niteliklere ve kavramlara mantık ve yaşam bilimde bağdaşma halinde olanlar anlamında bağdaşık ya da düzenleşik denir. Matematikte aynı anlamda koordinat terimi kullanılmaktadır. Yaşam bilimde bağdaşma zorunlu bir düzendir. Uzlaşımcılık Çelişkili düşünce ve öğretileri uzlaştırmaya çalışan öğreti. Seçmeciler uzlaşımcılığı kendi öğretilerine karşıt sayarlar. Yalçın Sadak Biz modernizmi büyük ölçüde atladık. Tek tek sanatçıların çabalarında saptanabilen bir tür geç modernizmden söz edilebilir ancak. Ancak genel olarak tartışmalara bakıldığında modernizme atladığımız görülüyor. O atlamanın ardından gelen bir telaş, bir panik de var. Korkarım modernizm bu paniği kompansiye eden bir şey oldu. Postmodernizm sayesinde bu gecikmeden ve onun getirdiği eziklikten kurtulmuş olduk. Modernizmde kaçırdığımız avantajları postmodernizmle yakaladığımız sanısına kapıldık birden kimlik sorunumuzu aştığımızı düşünür olduk. Oysa bu avantaj modernizmde yakalanabilirdi. Çok da uygun bir yerdeydik. İki kültürün birleştiği yerde. Açıkçası ne doğulu ne de batılı olamayan ama bunların toplamı olmaktan da kurtulamayan kültürel kimliğimizi her iki koldan da terk ederek kazanma şansımızı kullanamadık. Bu dönüştürmeleri yapamadık. Çünkü modernizmin kuramsal temellerine inemedik. Postmodernizm, modernizmin eriştiği mükemmellikten kaynaklanıyor yargısına gelince böyle bir yaklaşım postmodernizmi yalnızca tepkisel düzeyde bir hareket olarak sınırlar ki bu kanımca sakıncalıdır. Üslubun ve özgünlüğün ortadan kalktığı yolundaki görüşler sanatçıyı her şeyi yapmaya hakkı olduğu sonucuna çıkarıyor kolayca. Bir nesnenin sanat yapıtı olması için öyle sunulmasının yeterli olacağı sanılıyor. Sanatçı bir yandan böylesine aşırı bir özgürlüğün havarisi kesiliyor. Öte yandansa paradoksal biçimde kişiliksiz içinde kişilik olmaya, starlaşmaya çalışıyor. Her şey sanatsa hiçbir şey sanat değil demektir. Bu gerçek unutuluyor. İçinde bulunduğunu sandığı tam bağımsızlık halinin, gerçekte tutsaklık hali olduğunun ayırdında değil sanatçı. Kimse geçmişi aynı biçimde sürdürme savunda olamaz. Bu doğru. Ama geçmişin doğallaştırılmasına da razı gelemez. İdeolojilerin sonu geldiyse, insanın sonu geldi demek değil bu. Keşfedilecek yeni özgürlük alanları, sözü yürütecek yeni dayanaklar olmalı. Dünya hiçbir zaman onunla tam barışmamızı hak edecek kadar adil olmadı. Ahmet İnsel Modernliğin ideolojisi basit bir denkleme dayanır. Teknik ve iktisadi ilerleme, toplumsal, siyasal, Fikri ve ahlaki ilerlemelerin çekici gücü lokomotifidir. Modernlik için büyülü kelime ilerlemedir. Bu ilerleme fikrine göre hisler, değerler ve benzeri özelliklerinden nesnel olguları bütünüyle ayırmak gerekir. Bu modernlik ideolojisinin geçtiğimiz 10-20 yıl içinde şiddetle sarsıldığını, cazibesini kaybettiğini gördük. Dolayısıyla ilerlemenin sonuna mı geldik sorusu, Gelecek yüzyılın asli eğilimlerini öngörmeye çalışanların cevaplamaya çalıştıkları bir soru. Ama bu kısmen yanlış sorulmuş bir soru. İlerleme olgusunun değil, ilerleme fikrinin sonuna geldiğimizi söylemek daha doğru. 300 yıllık Avrupa veya Batı tarihini anlam anahtarı işlevi gören ilerleme fikrinin egemenliğini yitirmesine şahit oluyoruz. Ulrich Beck ve Anthony Giddens Reflexive modernite başlığını taşıyan son kitaplarında Modernin almaya başladığı yeni biçime ele alıyor. İkinci modernlik olarak da tanımladıkları bu karşılıklı etkileşime ve yapılan üzerine düşünülmeye dayalı modernlik fikrinin temelinde tüm seçimlerin insani oldukları, insan aklınınsa mükemmel olmadığı kabulü yatıyor. Her teknik atılımın bir insani ve toplumsal ilerlemeye tekabül etmediği, bilim, teknik ve ekonominin başıboş bırakıldıklarında insanlığı felakete sürükleyeceklerinin kabul edilmesine dayanan bu ikinci modernlik, bir biçimde modern insanın insanlığını yeniden bulması demek. Fransız sosyoloğu Bruno Lafor bunu, medeniyet kelimesinin Avrupa usulü geçmişi silip süpürmek demek olmadığını, medeniyetin mümkün olanlar içinde ayıklamak anlamına da geldiğinin yeniden anlaşılması olarak tanımlıyor. Bu yeni modernlik dünyasında en fazla sıkıntı çekeceklerin her şeyi basite, ve tek boyutlu daha indirgenler olacağını iddia ediyor.